Ben Ayşe Gül Tözeren. Efendim 22 Aralık 2023 her zaman olduğu gibi bir Cuma günü saat 13'te 95.0 de önce sağlık programındayız ve çok değerli bir konuğumuz var. Ayşe Gül tanıtacak mısın konumuzu her zaman olduğu gibi? E, e, tanıtayım biraz e, çalıştım baktım e, Mehmet Ali Hocam'ıza e, konumuz Profesör Doktor Mehmet Ali Ökten. E, aslında bizde e, programımızda konuklar hep böyle döner. Ee, birden fazla kez konuk olur ama sanıyorum hocamızı ilk kez konuk evet. ediyoruz değil mi Selim hocam evet çünkü kendisi evet. yerinde durmuyor sürekli depresi olduğu için yakalamakta zorlanıyorum <gülüyor> tamam şimdi yakaladıkça o zaman konuk edeceğiz evet, evet. Ee, konuğumuz İzmir'den 9 Eylül Tıp Fakültesinden ee, biz bugün e, farklı konuları konuşacağız ama e, tek sağlık kavramı e, evet. çerçevesinde de gidip geleceğiz evet, ee, Mehmet Ali Bey ile bunları konuşacağız Evet Sayın Öktem, e, benim çok sevdiğim, e, çok takdir ettiğim, çalışmalarını çok beğenerek izlediğim genç bir arkadaşım. Ne yazık ki ortak bir projede görevi yapma imkanı bulamadım şimdiye kadar. Ama bu radyo programı bir vesile olur. Belki bundan sonra, bu yaştan sonra senden ne olur diyeceksin ama. Evet. Şimdi 9 Eylül evet. Üniversitesi, Üniversitesi Tıp Fakültesi Viroloji, temel, Tıbbi Viroloji, Bilim dalı öğretim üyesi ama aynı zamanda İzmir Uluslararası Biyotik ve Genom Enstitüsü müdürü değil mi? Direktörü. direktörü. Evet, evet. Peki hoş geldin. Önce hoş bulduk. Önce yani sağ ol vakit ayırdığın için. Ben e, uzaktan izlerken senin çalışmaların hep aklıma bu e, Louis Pasteur için denirdi. Şimdi diyeceksin ki beni kimle kıyaslıyorsun abi diyeceksin <gülüyor> ama. E, bir e, Mikrop avcıları diye bir kitap vardır ya çok klasik Louis evet. Pasteur'un hayatını aldı. Hep Türkiye'de ben Mehmet Ali, ben ne zaman arasam ya da duysam hep Anadolu'da bir yerlerde bir takım börtü böcek peşindedir. Şşş, ne yaptığını bir anlatsana sonra senle bu tek Ayşe Ayşegül'ün belirttiği o önemli konuya döneceğiz tabii. Evet çok teşekkür ederim bana bu imkanı verdiğiniz için. Evet bizim aslında yaptığımız iş e, virüs avcılığı. E, ben bu işe 2000 yılında başladım. İlk defa Finlandiya'da Helsinki Üniversitesi'nde o zaman oraya bağlı Hartman Enstitüsü'nde e, bu işlere başlamıştım. Orada e, kemirgenlerden insanlara bulaşan hastalıklar üzerine e, çalışıyordum. Bu hastalıklar özelinde de hantavirüsle ilgili araştırmalara yoğunlaşmaya başladım. Onun da sebebi şuydu aslında. Tamamen değişik bir şeydi. Orada enstitüde bir gün çok böyle büyük seminerler verilirdi ayda bir. O seminerlerden birinde enstitü müdürü olan çok değerli e, hocam diyeyim, Profesör Doktor Antivaheri, e, bana Türkiye'de hantavirüslerin durumu ile ilgili verileri sormuştu ve o zaman ben tabii Türkiye'de hiçbir veri yoktu o dönemde. Yani Kimsenin haberi bile yoktu hantavirüsten. Oysa Türkiye'nin etrafındaki pek çok komşu ülkede hantavirüs enfeksiyonları bildiriliyordu. Oradan dikkatimi çekti ve bunun Türkiye'de yapılması gerektiğini nasıl yapılabileceği konusunda da araştırmaya başladım. Araştırınca Vaheri bana şöyle bir şey söyledi. Mehmet Ali dedi viroloji laboratuvarın içinde olmaz. Viroloji için sahaya çıkacaksın ve orada virüs avlayacaksın. Başka türlü olmaz demiştim. O gün bugündür de ben e, ilk defa onunla 2004 yılında e, o zaman bir Avrupa Birliği projesi vardı onların. Biz tabii o zaman Avrupa Birliği projesine giremiyorduk direkt olarak. Ben buradan başka bir proje başlatıp sonra da ikili e, Avrupa Birliği ile kolleberasyon yapıp biz de Avrupa Birliği projesine eklenerek başlamıştık. O dönemde Karadeniz bölgesinde Rize, Trabzon, Artvin e, ve İzmir'deki e, bazı bölgelerde Saha çalışmaları yapıp ilk defa kemir de Türkiye'deki ilk kemirgen saha araştırması budur. Başka rastlamadım bu zamana kadar. Çeşitli yayınlar için çok taramalar yaptım. Yani virüs amacıyla, virüs tarama amacıyla ya da enfeksiyöz ajan taraması amacıyla e, böyle bir e, süreç başlamış oldu. Ondan sonra 2009 yılında Bartın'da, Zonguldak Bartın'da e, bir hantavirüs salgını oldu. İnsanlar ilk defa ölmeye başladı. Burada e, çok böyle sevgiyle anıyorum. Güvençelebi arkadaşımız, Profesör Doktor Güvençelebi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden. O bizim Türk Mikrobiyoloji Cemiyetinin elektronik posta grubuna yazmıştı. İşte böyle böyle vakalar var. Bunlar hantavirüs olabilir mi diye. Ben de cevap yazdım. Olabilir diye. Oyl olunca hemen o da duyarlılık gösterdi. O dönemden sonra insanda da ilk defa saptadık 2009'da. Hatta ben o zaman Sağlık Bakanlığı bir şey yapmıştı, bilim kurulu toplantısı yapmıştı. O toplantıda şeyi söylediler, dediler ki hani nasıl araştıracağız? İşte o dönem bazı e, kişiler, hani konuyla ilgisi çok olmayan insanlar. Bunu Kırım-Kongo, çünkü Kırım-Kongo ile Hantavirüs aynı virüs ailesindeydi o zaman. Şimdi ayrıldı o aileler. Eskiden Bunyaviridae ailesinin içinde iki ayrı genustu bunlar öyle onlarda ne yapıyorsak bunda da öyle yaparız dediler. Bir şey soracağım burada. Bu öykünü ilginç bir şekilde anlatıyorsun ve dinliyoruz. Herhalde açık radyo dinleyicileri de keyifle izlemekteler. Ama bir kemirici derken ne, ne yakalıyordunuz? İki hantavirüs neye yol açar? Bir şunlardan bahset. Aa, çok çok haklısınız. Şimdi kemirgen temirge, olarak e, bütün doğadaki halk arasında fare olarak bilinen ama aslında çok fazla tür çeşitliliği, biyoçeşitliliğin çok fazla olduğu bir gruptan bahsediyoruz. Bu kemirgenler içinde tabii es o dönemde kemirgenlerdi sonra biz bunun bir takım farklı grup hayvanda da var olduğunu gösterdik. Böcekçiller gibi köstebekler gibi. Ama o dönemde kemirgenlerde bunlar tarla fareleri, ev fareleri sıçanlar, lağım fareleri bu tür hayvanlarda bulaşabilen şeyler, hantavirüs türleri var. Ve bunları taramak çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü bu virüsler insanlara rastgele bulaşmıyorlar. Genellikle bu virüsü taşıyan hanta virüsü taşıyan fareler yaban hayatında yaşıyorlar. Ama insanlar Türkiye'de mesela tabii sahaya çıkmadan bunları göremiyorsunuz. Türkiye'de şöyle bir problem vardı o dönemde hala da devam ediyor. İnsanlar tarım alanlarına e, konut yapıyorlar ya da e, sosyal alanlar yapıyorlar. Sonra da tarım alanı olarak yaban hayatı alanlarına tarım alanı açıyorlar. Dolayısıyla da ee, bu yaban hayatında taşınan virüslerle insanlar arasındaki ya arayüz var, giderek öyle. artıyor ve bu da salgınlara yol açıyor. Aslında Zonguldak Bartın'da böyle bir tek sağlık konseptli ilk defa bir proje yürütmüştük. Sağlık Bakanlığı'nın da çok hoşuna gitmişler. Bir şey soracağım. Ee, bu Bir kere köstepe kemiricilerden değil mi? Değil, değil. değil, köstebek peki, başka bir hayvanlar. E, peki bu kemirciler yani bu tür hayvanlardan insanlara sadece ısırmayla değil onların çıkartılarıyla da bulaşıyor değil mi? Evet evet aslında daha çok çıkartılarıyla bulaşıyor. Ee, şimdi hantavirüsler şükür ki şu ana kadar sadece Güney Amerika'daki Andes virüs vakası haricinde insandan insana bulaşma bildirilmedi. Ee, özellikle bizim taraftaki eski dünya dediğimiz Avrasya'daki e, hantavirüsler de. Ama şöyle sorunlar var tabii ki yani demirgenler fareler çok yaygın hayvanlar ve özellikle kapalı alanlarda ya da tarlalarda örneğin tarlayı sürerken tarla farelerinin yuvalarını dağıttığınız zaman kalkan tozu soluduğunuz zaman ciddi Böyle virüs alıyorsunuz ve enfekte oluyorsunuz. Peki nasıl bir enfeksiyon yapıyor hantavirüs? Hantavirüs 2 ayrı klinik formu var bunun bir tanesi eski dünya tipi bu böbrek yetmezliğiyle gidiyor bir de yeni dünya yani Güney ve Kuzey Amerika'da görülen tip var onlar daha çok akciğer tutulumuyla gidiyorlar kardiyopulmoner sendromla gidiyorlar yani kalp akciğeri tutan bir ağırlığı var bunun. Aslında virüsün afinite gösterdiği yani et, ne diyeyim eğilim gösterdiği bölgelere göre bu klinikler ortaya çıkıyor. Peki önce Karadeniz bölgesi sonra Bartın Zonguldak bölgesi daha evet. sonra başka yörelerde de siz işte Trakya'da falan da çalıştın galiba değil mi? Evet, evet çalıştık evet. Trakya'da... Yani farklı alanlarda fare avcılığı yapıyorsunuz. Ee, ya şöyle aslında biz bütün Türkiye'yi tarıyoruz şu ana kadar bütün Karadeniz bölgesini taradık ve Karadeniz bölgesinde şimdiye kadar 3-2 türde 5 ayrı köken keşfettik bunlar Dobrava ve Humala hantavirüsler orta hantavirüsler bunların 5 ayrı kökenini keşfettik bu arada Güney Anadolu'yu olduğu gibi taradık Güney Anadolu'da yani Akdeniz bölgesi Güney Ege ee, Orta Anadolu'nun yani İç Anadolu'nun güney kesimleri, Aksaray, Niğde falan bunlar da dahil, Karaman da bunlara dahil bu bölgeleri de taradık. Buralarda hiç virüs bulamadık örneğin. İlginç. E, çok ilginç. Ondan ve bunları bir, bir de bunlar sahayı temsil eden üçer yıllık sürveyanslar halinde yapıyoruz. Yani bir kere gidip de a burada yokmuş gidelim yapmıyoruz aslında. Tekrar tekrar evet, alana çıkıyoruz. Evet, Ama buna rağmen e, orada bulamadık. Bunun hala bunun bununla ilgili bir yayın var. Şu anda bu benim bir doktora öğrencimin şu halihazırda Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim doktor öğretim üyesi olan Ceylan Polat'ın teziydi bu aslında. Ceylanik başta bana çok şey yapıyordu Hocam benim tezim nasıl olacak? İşte biz hiç virüs bulamadık. Bundan test çıkar mı falan gibi şeyler söyledi, tabii sızlanırken. Tabii. Ben dedim ki sakin ol Ceylan orada bulmamak da çok büyük bir evet. şey. Çünkü 3 evet. yıllık ve düzenli bir sürü neden yok orada tabii onun. Evet. neden çok yok? Güzel spekülasyonlar yapıyor orada. Aynen öyle. Aynen öyle. Sonra Peki... Doğana doluyu taradık. Doğana doluda da tuğla virüsü 15 ayrı kökenini keşfettik. Üstelik de farklı farklı rezervuarlarda. Sadece yeni köken keşfetmek değil. Burada önemli olan yeni taşıyıcı hayvanları keşfetmek de çok önemli. Çünkü sıcak noktaları, salgın riski Hı. gösteren noktaları bunlara bakarak belirliyorsunuz. Yani kısaca hem yeni e, taşıyıcı, yeni e, kemirici hayvan e, taşıyan, bu virüs taşıyan yeni kemiricileri tanımlıyorsunuz. Hem de hantavirüsün yeni tiplerini tanımlıyorsunuz. E, bir yerde gerçekten mikrop ya da hantavirüs avcısı demek sana yanlış olmaz yani. E, evet. Çok önemli değil mi Aşegül? E, önemli bir e, konuyu Böyle bir şey başından başlayıp alan taramalarıyla sonuna kadar götüren bir Projeyi yönetiyor medali gerçekten önemli bir iş önemli bir başarı ne dersin teşekkür ederim evet kesinlikle ee, bizde avcı çok Taner Hoca da kendini anamnez avcısı olarak tanıtıyor evet Taner evet. şimdi bir ara bahsederken bu bio çeşitlilik kelimesini kullandın buradan istersen yavaş yavaş geçelim önce sağlığa çünkü ben seni bundan sanıyorum bir ay kadar önce bir toplantı sırasında gördüğümde konuşurken Mehmet Ali Sen'ler kısa süre sonra sanıyorum Aralık ayında bir tek sağlık One Health toplantısı olacaktı galiba Türkiye'de değil mi? Evet oldu o toplantı. Oldu yani ondan da bahsederiz çünkü sen de izliyormuşsun İzmir'den Açık Radyo bu konularda iklim konusunda doğa konusunda duyarlı olan bu tip konulara çok yer veren e, politik olarak bu e, önemini e, benimsemiş bir e, e, medya kuruluşu, öyle diyeyim. E, biraz bahsedeceğiz ama senin sözünü biraz sonra keseceğim bir müzik arası diye. İstersen şimdiki ilk bir parça dinleyelim, daha sonra e, bozulmasın. Ayşegül sana da uygunsa eğer ilk parça giriyor. Şimdi pazar gününe ne var? Pazar günü Christmas. Bütün Hristiyan aleminin, özellikle Katoliklerin Noelleri, onun için senin için e İzmirli sana uyardı zaten hani derler <gülüyor> eğitim için üç tane Noel parçası. İlk parça. İfade ben de kırmızı rujla geldim. Evet evet evet evet. İlk parça Nat King Cole'dan geliyor. Ay gibi bu da senin için olsun. The Christmas Song bir parçayı sesler. <gülüyor> 22 Aralık 2023 Cuma günü önce sağlık programındayız. Açık Radyo 95.0 ve müzik arasında Nat King The Christmas Song isimli parçayı dinledik. Söyleşimizi 950 Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Mevdali Ökten ile sürdürüyoruz. Bir vir virüs avcısı Mevdali ve aynı zamanda e, hem e, çalıştığı konu nedeniyle hem kendi duyarlılığı e, nedeniyle e, tek sağlık konusuna da e, o konuya da öncelik eden tıp camiasında Türkiye'de bir arkadaşımız. Evet bu konuda ne diyeceksiniz? Neler yapıyorsunuz? Nereden çıktı? Türkiye'de bir şeyler yapılıyor mu? Evet, evet ya şöyle Türkiye e, yani tek sağlık aslında şöyle e, siz doğaya çıkınca aslında e, doğadaki sorunu fark ediyorsunuz. Çünkü doğa aslında gerçek dünya. E, gerçek dünya derken neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Milyarlarca yıllık e, sonsuz sayılamayacak ya da ölçülemeyecek kadar derin, çapraşık etkileşimlerin bir bileşkesi aslında doğadaki şu an. Ve bu bu bileşke sürekli değişiyor dinamik olarak. E, ve fakat biz insanlar bu sürecin bir yerini kesip kendi yarattığımız sanal alemlerin içinde kendi uydurduğumuz bir takım hikayelerin peşinde koşarak bu gerçek dünyaya giderek artan şekilde zarar veriyoruz. Şu da söylenebilir felsefi olarak aslında bizim verdiğimiz zarar da bu sürecin bir parçası doğal etkileşim sürecin parçası gibi de düşünülebilir. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Bu etkileşim yani bizim insan etkisi insan aktiviteleri diyeyim, doğadaki insan aktiviteleri aslında insanın kendisine zarar veriyor. Yani biz aslında kibirli davranıyoruz ve kıt zekamızla, sınırlı zekamızla aldığımız majör kararlar ile o anlık dar görüşümüz, dar bakış açımızı içindeki sorunları o anlık çözdüğümüzü zannediyoruz. Ama aslında bu sorunları daha ileriye, orta vadeye, uzun vadeye çok daha büyük problemler olarak aktarıyoruz. İşte tek sağlık konuya böyle bakıyor. Yani birey öncelikli egoist bakış açısından, ekosistem öncelikli, sistematik öncelikli, öncelikli rini doğayla etkileşime ve o alanın korunmasına veren bir sağlık felsefesi olarak ortaya çıkıyor. Şimdi standart sağlık bakış açısında en üstte, en tepede bir insan vardır. Bunun altında insana yakın organizmalar vardır. Bunun altında insana giderek uzaklaşan organizmalar vardır. En sonunda da tek hücreliler vardır. Şimdi bunu, bunun doğada bir yeri yoktur aslında. Çünkü tek hücreliler esas sistem sağlayıcılardır. Esas faydası olan. Çünkü çok hücreli organizmaların olduğu her yerde tek hücreli ekosistem bulunmak zorundadır. Ama buna mukabil insanın yaptığı sınıflandırmada ki buna ben... Etik kurulları da dahil ediyorum. Örneğin hayvan deneyleri etik kurulunda insana en yakın hayvanlar en değerli sayılır. Giderek filogenetik ağaçta uzaklaşan hayvanlar giderek değersizleşir. Onları istediğin kadar yok edebilirsin, öldürebilirsin gibi bir şey oluyor. Yani insanlar kendilerine ee, nasıl söyleyeyim empati kurmakta zorlandıkları canlıları ya da sistemi giderek ötekileştiriyor, yok saymaya başlıyor. Ama... Ee, esas sistem sağlayıcı olan bunlar aslında doğada. Mesela ne örnek vereyim? Mesela okyanuslardaki mavi yeşil alpler. Yani bu hiyerarşiye göre hiyerarşinin en altındaki grup. Tek hücreli bir takım canlılar. Ama onlar olmazsa o, o, o atmosferdeki oksijen seviyesi çok ciddi oranda etkilenir. Ve belki de dünya anaerobik solunuma geçer yani. O ve biz insanlar okyanusları hızla kirleterek, hızla yok ederek, buradaki ekosistemi değiştirerek e, bu tür riskler yaratıyoruz. Ve bunu yaratırken hiç farkında değiliz. Sadece gündelik önceliklerimizi şey yapıyoruz. Yazdığımız hikayelerde öncelediğimiz değerleri ön plana çıkartıyoruz. Ama bu arada kendimize ve bizimle beraber yaşama şanssızlığına sahip olan diğer organizmaları Etkilediğimizin bili bilincindeyiz belki ama bunu boş veriyoruz, yok sayıyoruz. İşte sıkıntı burada. Tek sağlıkta insan, hayvan ve çevre sağlığının korunması için bu konuda yerel, bölgesel, küresel olarak konunun tüm paydaşları arasında bütün olarak ele alınması yaklaşımını evet. güdülüyor. İletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Bizim evet. tek sağlık esas hedefimiz budur. Ayşegül gördüğün gibi bir egeli olarak bugünkü konuğumuz Allah bilir zeytin ağaçlarının kesilmesine de karşıdır diyeceğim şimdi gülümseyeceğim sizi. Ayşegül senin sorun var mı? Çünkü senin bir toplantın var. E, ikinci bölümünün sonunda ayrılacaksın biraz erken. Evet de... 13.30'dan sonra 14.40'a doğru ayrılmam gerekiyor bir jüri üyeliğimden dolayı. E, tek sağlık kavramını... Ee, hocamız da çok iyi açıklıyor ee, tek sağlık kavramına e, baktığımızda tek sağlık kavramında bilim insanlarının ekolojistlerin birleştiğini görüyoruz ee, tek sağlık kavramının önündeki engel nedir sizce? Bu kavrama dünyanın ulaşmasındaki bir sistem sorunu mu? Buradaki engel nedir? Buradaki temel engel insanın bakış açısı ve yarattığı hikayeler. İnsanoğlu çeşitli hikayeler yazmış. Bu hikayelerin en başında gelen de Para hikayesi, altın hikayesi gibi sistematik hikayeler. Bunlar bizim sistem sistemimizi sağlamakta çok kullanışlı araçlar gerçekten. Ama bu, bunu siz haddinden fazla e, ön plana çıkarttığınız zaman sisteminizi örneği, productivity diye bir hikaye yazmış insanlar. Verimlilik hikayesi. Verimlilik hikayesi olarak sadece kendi ürettiği çıktının verimine verimliliğine bakıyor. Bunun minimum maliyetle maksimum Elde edilmesini önceliyor örneğin bu şeyde verimlilik hikayesinde ama bu verimlilik hikayesinde yan alanlarda neleri yok ettiğini neleri etkilediğini boş veriyor. İşte bu boş verme bizde büyük sorun yaratıyor çünkü aslında o boş verdiğimiz alanlardaki pek çok sistem sağlayıcı bizim hayatımızı orta vadede uzun vadede çok ciddi etkiliyor. Somut örnek vereyim örneğin antibiyotik kullanımı ve antibiyotik direnci. Biz aslında yıllarca bireyi ön planda tutan bir sağlık anlayışıyla günlük hayatında birazcık e, şikayeti olan bir kişiye çok endikasyon olup olmadığına bakmaksızın, e, gereği olup olmadığına bakmaksızın antibiyotik verdik, kullandık. Ama bunun bir sonucu oldu. Bu kullanılan antibiyotikler e, doğada dirençli, olan bakterilerin, antibiyotik direnci yüksek olan bakterilerin seçilmesine ya da antibiyotik direnç genleri zaten var olan antibiyotik direnç genlerinin aktive olup buna karşı etkisiz evet. yani antibiyotiklerin etkisiz olduğu bakterilerin alanda artmasına yol açtı. Bunu sadece insan tedavisinde yapmadık biz. Aslında dediğim gibi produktivite adına Hayvancılıkta da kullandık bunu evet. yani hayvan verimliliğini arttırmak için çok daha yoğun bir şekilde kullandık bu antibiyotikleri ve sonuçta bu kontrolsüz antibiyotik kullanımı bugün gel geldi yoğun bakımlarda bizim hastalarımızı vuruyor çünkü çoklu ilaca dirençli bakteri diye bir bela var ve do doktorlar hekimler enfeksiyon hastalıkları uzmanları e bu konuda çaresiz kalıyorlar çünkü bütün antibiyotiklere dirençli o kadar çok bakteri var ki. 1950'li yıllara doğru da bu nedenle yani e, antibiyotiklere dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlardan yaşamını yitirecekleri sayısı kanserden ölenlerin sayısını artacak gibi bir takım da e, yayınlar, evet. raporlar var değil mi? Bu ciddi bir Kesinlikle. takım sorunlar olacak. Evet ya ben e, örneğin e, bunu pandemi nedenlerinin içinde tabii bu tek sağlık bu pandemi konusuyla da çok ilintili. Örneğin ormanların kesilmesi, ormanların yok edilmesi, hani kemiricilerle ve onların taşıdığı vektörlerle insan ilişkisini nasıl kolaylaştırdığını, yani sonunda dönüp dolaşıyor bu verimlik hikayesi de buna bağlı galiba. Yanlış evet. bir şey söylüyorsam lütfen düzelt. Hep karı arttırmak, daha fazla kar etmek, daha fazla para kazanmak ve bu şekilde doğanın tahribatı, bu tabii çok büyük bir sorun. Ve tek sağlık konusu da gittikçe önem kazanıyor dünyada da galiba değil mi? Kesinlikle. Aslında bu konuda çok başarılı bir çalışmaydı Zonguldak Bartın e, süreci. E, benim internetim mi gitti bilmiyorum. Yo, yo, hayır, hayır geliyor. Aynen. Aynen. Zonguldak Bartın süreci bu konuda çok şey öğrendiğimiz güzel bir süreç oldu. Sağlık Bakanlığı da çok mutlu olmuştu o dönemde. Şöyle bir şey oldu. Biz sadece alanda gidip e, hantavirüs taşıyan fareleri keşfetmedik. O alanda sosyolojik çalışma da yaptık. Çok iyi. Sa sahada fotoğraflar çektik. Bu fotoğraflarla orman alanları içine açılan tarlaları gösterdik. Bu tür tarlaların yoğun olduğu örneğin bir takım köyler vardı. Köylerin isimlerini anmayacağım burada ama çok spesifik olarak keşfettik bunları. Bu köylerde olgular çok fazlaydı. Seroprevalans çalışması yaptık. Yani Hantavirüsle karşılaşma oranı oranını da ortaya çıkardık orada ve onlar da çok yüksekti ve velhasıl bu köylerde e, bu tür bir doğa tahribatını gördük, gözledik bizzat. Yani bu doğa bu, tahribatının arttığı yerlerde daha çok görülüyor bu virüs. Daha adet. çok görülüyor. Çünkü evet, Yaban hayatı ormanlık alana tarla açıyor köylü mesela. Ormanlık alana tarla açıyor her gün gidiyor o tarlayı sürüyor. Halbuki orada o, o bölgede kemirgenler var ve bunlar yuvalanmışlar. Bu yuvaları dağıtıyor, şey kalkıyor, toz kalkıyor. Bu tür bir e, sorunla karşılaşıldı. Onları inhale soluduğunuz zaman e, şey ortaya çıkıyor, e, enfeksiyon ortaya çıkıyor böyle şeyler gösterdik ve sonra da bunda da bununla da kalmadık. Sağlık Bakanlığı sonra halk sağlıkçılar ve eğitmenlerden oluşan bir grupla oraya gitti. Oradaki köylülere eğitim verdi. İşte tarla sürerken maske takacaksınız. İşte evleri, ahırları şeyle tut, süpürmeyeceksiniz. Süpürgeyle ilk önce ıslatacaksınız. Tozutmadan yapacaksınız falan gibi. Ve işin güzel tarafı Ertesi yıl oradan hiç olgu bir, bir, bir e, saptanmadı yani. Dongu. Ay canına bu kadar basit bir önlemler. E, enteresan bir şey oldu. Giresun'dan saptandı. Salgın Giresun'da çıktı. Çünkü Aynen. Giresun'da benzer bir eğitim verilmemişti muhtemelen. Giresun. Çok, çok ee... önemli. Ayşegül evet. var mı başka sorun? Ben yavaş yavaş kaçıyorum. Ondan Peki. dolayı sohbeti size bırakıyorum. Peki sana iyi güle, güle diyelim ve güle güle diyelim. Haftaya o zaman... Arada Görüşmek üzere. Bir Peki Mehmet Ali o zaman bütün bu konular bu bahsettiğin toplantıda yani önce tek sağlık toplantısı oldu dedin. Burada Türkiye'den farklı kurumlardan gelen bir takım araştırıcılar, bir takım hocalar çalışmalarını sundular. Var evet. mı tek sağlıkla ilgili Türkiye'de çok çalışmaya da ilgi var mı? Ben öyle i̇lgi çok büyük. Güzel tarafı bu konuda devlet kurumları da çok ciddi bir ilgi gösteriyor. İlginç. Özellikle Sağlık Bakanlığı'ndan, Tarım Orman Bakanlığı'ndan e, katılımcılar e, bu ikincisiydi. İlkini pandemiden hemen önce 2019 yılının Kasım ayında düzenlemiştik. O dönemde bir de çalıştay yapmıştık ve o dönemdeki çalıştay aslında tek sağlığın çok önemli olduğunu. Bu gelecekte çıkacak pandemilerde bunlar... Ee, çalıştayın sonuç bildirge raporunda yazılı yani ee, Türk Mikrobiyoloji Cemiyetinin web sitesine girerseniz orada bu raporu da bulabilirsiniz. Evet. Ee, bunların bir takım riskler doğuracağını ve bu risklerin bütüncül yaklaşım olmazsa sorun çok büyük sorunlara yol açabileceğini belirtmiştik. Hemen arkasından e, pandemi çıktı Amerika'da. 2020 yılında ve Maalesef bizim bu öngörülerimizin hepsi teker teker o pandemide doğru çıktı. İlk önce insanlar tepki olarak kendilerini birey olarak korumaya öncelik verdiler. Ee, başkalarına boş vermiş olan İtalyanlar örneğin gittiler başka yerlere kaçtılar enfekte şeyler ve dünyaya yayıldı o, o dönemde. Yani tek sağlık bakımından yapılmayacak ne varsa yaptık ve sonuçta da nur topu gibi bir pandemimiz oldu. Peki, gel bir müzik arası daha verelim, bir parça daha dinleyip sonra da son bölümde biraz daha ayrıntısına gireriz bu tek sağlık kavramının. İkinci parça yine bir Christmas şarkısı, Bing Crosby'den gelecek, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas isimli parçayı seslendirir. 22 Aralık 2023, 95.0 açık radyodayız. Önce sağlık programında müzik arasında Bing Crosby'den, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas isimli e, parçayı dinledik. E, konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Ali Öklem. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Dalı ve aynı zamanda İzmir Uluslararası Biyotik ve Genomensüsü Direktörü kendisiyle hem yaptığı çalışmaları hem de tek sağlık kavramını, tek sağlık konusunda Türkiye'de yapılanları toplantıları konuşmaktayız. Evet e, sevgili Mehmet Ali e, bu tek sağlıkla ilgili e, bir toplantıdan bahsediyordun ve kısa bir süre önce yapıldı galiba. Evet, Orada da Türkiye'den farklı yerlerinden insanlar, bakanlığın duyarlı olduğunu söylemiştin. Ama evet, evet, şey çeşitli. E, oldukça e, verimli bir toplantı oldu. Ve e, sadece sağlıkçılar değil, tabii tek sağlık kavramının e, konseptin anlamı o zaten. İçinde işte veterinerden e, epidemiyoloğa sosyologtan gerekirse... E, sosyal bilimcilere kadar farklı bilim dallarından, farklı uzmanlık alanlarından e, çeşitli e, araştırcıların katıldığı, katılması gerektiği bir kavram, e, tıp dışından da insanlar vardı herhalde değil mi? Kesinlikle vardı. Zaten e, bunun şeyin e, toplantının yapıldığı yer, eczacılık fakültesiydi. E, tıp e, hekimleri, veteriner hekimlerin yanı sıra e, gıda mühendisleri, coğrafyacı e, e, ...epidemiolog, ziraatçı, ziraatçı, evet, ziraatçı, ziraat fakülteleri, e, daha pek çok sosyolog, sosyal bilimci, e, medyadan insanlar... E, ...farklı farklı alanlardan aslında öğrenciler vardı mesela orada e, ciddi oranda. E, bunların duyarlılık gösterdikleri, katılım gösterdikleri bir e, ekipti. Biyologlar çok yoğun olarak vardı mesela... Biyoçeşitlilik üstüne çalışanlar Vardı moleküler biyologlar Vardı yine Şimdi aklıma gelemiyor Unuttuğum için yani o kadar kalabalıktı ki Katılımda yani o kadar çeşitlilik vardı. Bir salgınla bir Bulaşıcı hastalıklar, enfeksiyon hastalıklarla uğraşmak Sadece enfeksiyon uzmanlarının Değil böyle bir salgınla Mücadelede bu farklı Disiplinden kişilerin Uzmanların katılacağı ve Ancak bu işbirliğiyle. Doğru gerçek ve etkili bir çözüm bulunacağı herhalde buradan e, hareket ediyor değil mi tek sağlıkta? Kesinlikle. Kesinlikle zaten tek sağlığın esas hedefi tedavi etmek değil korumak evet, evet. sorunları aslında sorun halinde sorunları sorun olmaktan çıkarmak aslında bizim hedefimiz. Evet, ee, Üstünden fazla destek alamazsınız bu şekilde. <gülüyor> Peki e, evet gerçekten de e, bu konu gittikçe dünyada da önem kazanıyor daha fazla kişi bundan ilgileniyor galiba eğer yanlış bilmiyorsam bir, bir on küsur yıl kadar önce Kanada öncülük etmişti bu e, kavramı e, ve e, bu şekilde bir e, yeni bir e, bakış açısıyla özellikle bu son yaşadığımız Covid-19 pandemisi sırasında da bu konunun önemi e, ve bu farklı disiplinlerin işbirliğinin gereği iyi anlaşıldı herhalde peki sizin bu enstitününüzde İzmir Uluslararası Biyotip ve Genel Enstitüsü'nün ee, bu koronavirüsler ve COVID'le ile ilgili çalışmaları var. Biraz da onlardan bahset istersen, e, neler yapıyorsun? İzmir Uluslararası Biyot Dokuz Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü, e, multidisipliner anlayışın, bilim anlayışının aslında en güzel örneklerinden bir tanesi. Bizim enstitümüzün iki tane ana bilim dalı olmasına rağmen, bu ana bilim dallarının altında çalışan bilim insanları. Çok farklı alanlardan köken almış. Yani lisans düzeyinde, doktora düzeyinde çok farklı alanlardan e, diplomalarını almış, tezlerini yapmış insanlar. İçlerinde mühendisler var, yazılım mühendisleri var, bilgisayarcılar var. Moleküler biyologlar, tıp hekimleri, e, veteriner hekimler bunların hepsi çok farklı şey. Çünkü bilim demek günümüzde... E, Kalıcı ve gerçek anlamda bilgi üretmek tek bir disiplinin izole kalması ve laboratuvarın içinden e, tek bir disiplinle e, işi çıkarmak gerçekçi değil. Artık bile, bilim demek etkileşim A oluşturmak ve e, bu network'ün yaygınlaştırılması oluyor. Ee, özellikle de farklı bakış açılarının bir arada e, ortak bir soruna yönlenmesi, e, hedeflenmesi e, çok daha verimli oluyor. Bizim enstitümüzde bunun için uygun bir ekosistem sağlama gayreti içinde. Evet. Burada merkezimiz var bir de İzmir Uluslararası Biyotik ve Genom Merkezi var. Türkiye'deki sayılı önemli araştırma merkezlerinden bir tanesi bizim enstitümüzde bu merkezin e, doktora yüksek lisans öğrencilerini e, e, öğretim üyelerini ve onların programlarının e, ortaya çıkarılmasını projelendirilmesine destek veren onu sağlayan bir üniversite şey, enstitüsü. Bu COVID ile ilgili çalışmalarınız oldu galiba siz değil mi? COVID aşısı aslında çok far farklı çalışmalar var. Evet COVID ile ilgili de var. Ama sadece COVID değil çok daha, çok farklı ıı, aşı çalışmaları, çok farklı etkenlere yönelik özellikle de yüksek teknolojili aşı çalışmaları ıı, ya da tedavi ve tanı süreçleriyle ilgili çalışmalar halihazırda sürdürülüyor. Çıkan ürünler var bu şekilde devam ediyor. Bu merkezde bu ıı, şeyler yapılıyor evet, evet. ama tabii ki Enstitümüzün programındaki öğretim üyelerinin ve öğrencilerinde doktora yüksek lisans öğrencilerinin de katılımlarıydı. Bu merkezde aşı üretimi sadece COVID değil, farklı aşılara ait de çalışmalar evet. var. Bunlar hep pilot çalışmalar şeklinde yürüyor. Bir üretim şekline dönüşmesi ve Türkiye'de aşı üretimi her toplantıda sorulan, yıllardan beri tartışılan bir kondur. Ee, sen de çok iyi biliyorsun. Ee, üzerine çok spekülasyon yapılır. Ama galiba e, Türkiye'de bir aşının e, hani toplumda kullanılabilir şekilde üretilecek aşamaya gelmesi... Ee, bunun bilimsel e, bir eksiklikten değil, e, hani, e, politik kararlar olarak tercihlerin yapılmasıyla ilintili. E, hani Bu biraz da e, merkezi orta ötenin e, bu konuda kararlı olmasıyla ilintili. Yoksa e, ben biliyorum ki e, sen de çok iyi birisin, Covid döneminde 15-16 tane Türkiye'de pilot çalışması vardı aşı çalışması. Bunlardan bir kısmı elimine oldu ama en azından 7-8 tanesi gayet de iyi sonuçlar veriyordu. Ama daha sonra faz 2, faz 3 çalışmalarını e, gerçekleştirecek sayıda pilot aşı bile üretecek e, üreticim, üretici tesis ya da üretim merkezi bulamadılar. Bu tip e, pratik ve e, biraz da acı e, engellerle karşılaşılması bu aşı üretimine e, engel. Çünkü hep söylenir ya yani, Yıllar önce biz Refik Saydam'da bilmem kaç tane aşı üretiyorduk da ne oldu? Tabii o teknolojiyle bugün gelinen teknoloji arasında büyük fark var o da ayrı bir konu. Peki evet, e ama bu şu anda e, mesela bizde de devam eden, merkezde devam eden e, enstitü öğretim üyelerinin de katılım gösterdiği bu projelerde artık e, mesela e, TÜBİTAK'ın sağladığı çok önemli bir şey var. Bu 1004 e, çağrıları var. Burada e, artık firmalar da bu projelere başından itibaren e, katılıyorlar Pardon. ve ona göre süreç içinde kendilerini hazırlamaları için gerekli altyapıların desteklendiğini de söylemem Önemli. Ben... Tabii böyle olması lazım. Yani evet. şimdi bir sistem içinde olması lazım. Gerçekten de söylediğin iyi oldu. Bu merkezdeki çalışmaların yani İzmir Uluslararası Biyotik ve Genom Merkezi'ndeki bu önemli araştırmaların, çalışmaların finansal kaynağını desteğini nereden buluyorsunuz? Hep Ankara'dan TÜBİTAK'tan mı, Bakanlık'tan? Mı? Yok, hayır. Farklı farklı alanlar var. E, TÜBİTAK tabii en büyük e, destekçilerden bir tanesi. TÜSEP var bunun yanı sıra Türkiye'den. Bunun dışında Avrupa Birliği projeleri var. E, evet. Horizon'lar var. Bununla ilgili e, ortak projeler verenler var. Avrupa Birliği'ne direkt kendileri proje veren öğretim üyelerimiz var. Evet, bu, bu da ilginç bir nokta. Peki e, ben, ben tekrardan bu hantavirüslere ait e, senin yaptığın alan taramalarına döneyim istersen. Bunun da çünkü e, tek sağlıkla çok ilgili bir şey. Ve sen de belirttin tek sağlığa değinirken özellikle alan çalışmaları için sahaya gittiğinde oradaki değişimi, e, oradaki farklılaşmayı işte e, orman arazisinin içine giren tarlalar ve e, tarlaların açılmasının e, kemiricilerle insan ilişkisinin nasıl e, temas olasılığını arttırdığı ve buradan da enfeksiyona yayıldığını söyledin. Bu çok önemli bir şey tabii bundan sonra var mı hantavirüsler yani şu anda sadece hantavirüslere mi odaklanmış durumdasın? Hayır aslında biz hantavirüsler tabii en ön planda çıkanı. Çünkü projeleri hantavirüs araştırması olarak veriyoruz. Ama biz bu projelerden elde ettiğimiz dataları başka hatta materyalleri de başka etkenlerin taranmasında da kullanabiliyoruz. Çünkü bu şeyler bu sistematik olarak toplanmış e, örnekler bunlar saha temsiliyeti olan örnekler o açıdan çok değerli. Bu tür saha çalışmaları dünyada da çok fazla sayıda yapılamıyor. Yani be, belli başlı birkaç merkez bu tür sürdürülebilir çalışmalar yürütüyor. E, biz bunlarda şimdiye kadar işte şu anda benim bir yük, e, uzmanlık öğrencimin tezi örneğin Leptospira e, tarıyor bu tür. Yaban hayatındaki kemiricilerde mesela Leptospira ne kadar? Çünkü Leptospira'yı biz genellikle e, ...sellerden sonra ortaya çıkan salgınlarda işte e, lağım farelerinden insanlara sıklıkla e, köken alan enfeksiyonlar olarak biliyoruz. Ama bunun doğada bir nişinin olması lazım. Bu niş nerede acaba diye bu, bu soruyu sorup bunun araştırmasını yapmaya gayret ediyoruz. Bunun dışında mesela Türkiye'de ilk defa yaban hayatında iki kemiricilerde... ...Lenfostik koryomenenjit virüsünün e, nişini e, keşfettik. Bunları yakında yayınlamayı e, planlıyoruz... Bunun dışında Türkiye'de ilk defa co virüsü kemirgenlerde gösterdik. Biliyorsunuz pox virüsü de geçtiğimiz yıllarda yeniden gündeme gelmişti. Özellikle Monkeypox'de yani maymun çiçek virüsü olarak gündeme gelmişti. Dolayısıyla farklı yine kemirgen yaban hayatındaki kemirgenlerde koronavirüs taraması yapmayı planlıyoruz yine. Bu tür çalışmalar sürekli devam edecek. Ama burada bizim gözlediğimiz başka bir şey var. Bu, bu kemiricilerde, bu virüsler sürekli dolaşıyor zaten. Bunlar zaten var bunlarda. Ama bunların insanla teması ve de ya da insanların bu virüsleri başka sadece insana enfekte etmesi de önemli değil. İnsanın bunlarla, bu virüslerle başka alanları, başka hayvanları da kontamine etmesi söz konusu olabiliyor bu konulara e, sistematik yaklaşımlar yani buna bir de tıp doktoru, mikrobiyoloji uzmanı, virolog olarak e, şey yapmak, yaklaşmak çok sınırlı kalıyor. Burada başka bir takım biyologlardan ne bileyim, başka veterinerlerden, ziraatçilerden e, evet, evet, evet. sosyal bilimcilerden destek almak gerekiyor bu riskleri doğru saptayabilmek Tabii. adına. İşte bu da e, tam olarak ete büre, ete kemiğe bürünmüş şekli tek sağlık kavramının e, yarasalarla ilgili çalışma var mı Türkiye'de? Yarasalarla ilgili Türkiye'de tarama çalışmaları yapılıyor. Yarasalar da başlı başına e, önemli hayvanlar. Yok. Çünkü kimirgenlerden sonra küçük memeliler içinde en çok biyolojik çeşitliliğe sahip olan ikinci büyük grubu oluşturuyor yarasalar. Ayrıca gene doğadaki önemli sistem sağlayıcılardan bir tanesi evet. yarasalar. Koloniler halinde yaşıyorlar ve e, mağaralarda sıklıkla bulunuyorlar. ve aslında davranışlarını insan etkisi aniden değiştirirse de çok birden çok büyük kolonilerin ölümü ya da yok olması gibi süreçlerle karşı karşıya kalın. Yarasalarla ilgili benim ilgimi çeken iki nokta da bunlar uçan memeliler aslında fazla yok. Evet. Ee, bir çok uzun mesafe uçabiliyorlar. Bazı türleri 15 kilometre falan uçuyor. Evet. Çok uzun yaşıyorlar. Geçenlerde evet. bir küçük bir yarasa türü 7 gram kadar bir ağırlığı var. 35 yıl yaşıyor falan. Evet. Bir de çok fazla sayıda mikroorganizmayı taşıyorlar ama kendileri hastalanmıyorlar. Bu da çok ilginç bir özellikleri tabii e, yarasaların e, bu, bu da e, önemli bir konu. E, bunun dışında sizin gibi bu e, çeşitli kemiricileri ya da e, ara e, konakları konakları Tariyan başka ekipler var mı Türkiye'de? Ee, çünkü... ee, şimdi mesela bizim enstitümüzde e, Zeynep Koçar arkadaşımız var. O e, influenza virüs e, çalışıyor. E, özellikle kuş gribi, avian influenzalar üzerine çalışıyor. Yeni avian'in Türkiye'deki yeni avian influenzaları saptamaya çalışıyor. Bununla ilgili sulak alanlarda e, hem pellet taramaları hem kuş taramaları yaptığını biliyorum. Çok değerli çalışmalara imza atıyor. <gülüyor> Yine. E, onun da dahil olduğu ya da başka benim de işbirliği içinde olduğum bazı gruplar şeyler işte bu yarasa mağaralarındaki dışkı örneklerinde birtakım mikrobiyom çalışmaları mikrobiyota çalışmaları yapıyorlar. E, buralardan etken saptamaya gayret ediliyor. E, bu tür çalışmalar artık yavaş yavaş başladı yani. Başladığını söyleyebiliriz. Çok çok e, ama tabii daha yetersiz, daha artması lazım. E, özellikle bu COVID-19 pandemi sürecinden sonra dünyada da bizim bu iş giderek önem kazanmaya ve evet, artmaya evet, başlıyor. Daha çok duruyor. Peki programın sonuna doğru geliyoruz. Başka bize... Söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı bu önemli çalışmalarınla beraber? E, valla ben aslında doğa koruma aktivitelerini çok önemsiyorum ve e, bu şeyler e, aslında tek sağlığın en büyük e, hedefi Doğayı ve biyolojik çeşitliliği korumak ve e, insanın etkisiyle bunun zedelenmesini engellemek. Tabii ki biyolojik çeşitliliği etke, etkileyen, insanın elinde olmayan çok fazla faktör var. İşte e, bilmem kaç bin yıl ev, önce, milyon yıl evvel e, bir göktaşı düşüp bütün e, bir ekosistemi değiştirebilir. Ya da ne bileyim işte e, başka bir takım güneşte patlamalar olur, bunlar bir takım. E, değişikliklere yol açabilir ama benim söylediğim bunlar değil benim söylediğim insan eliyle çok hızlı bir biçimde ve çok e, farklı e, amaçlarla e, istemeden de olsa doğaya çok ciddi zararlar veriliyor ve bu zararların engellenmesi ya da en azından bu zararların farkında olunması çok önemli. İşte küresel iklim değişiklikleri bu konuda en büyük problemlerden bir tanesi. Ee, ve bu küresel iklim değişiklikleri öyle virüslerin virüslerin yaptığı pandemilerden çok daha ciddi tehlikelere yol açabilecek e, büyüklükte, kapsamda e, etkiler yaratabilme potansiyeline sahip. Dolayısıyla bu konularda insanların daha duyarlı ve özellikle Kural koyucuların, kanun koyucuların bu konularda bunu mutlaka göz önünde bulundurarak kararları almış olması, almaları gerekliliği önemli. Özellikle dünyada Birleşmiş Milletler vesaire gibi topluluklarda da artık tek sağlık giderek önem kazanmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir böyle... Oluş, önderliğinde oluşan e, bir e, tek sağlık expert grubu da, expert paneli de var. E, bu da aslında artık e, günümüzde bu işin giderek önem kazandığını ve hayatiyetini gösteren bir e, şey, durum değil. Mehmet Ali verdiğin tüm bilgiler için teşekkür ederim. Yani son bir sorum olacak sana. Bu biyoçeşitliliğin önemini bir kısaca e, bize anlatır mısın? Yani biyoçeşitlilik azalınca, ee, insanların mikroorganizmalarla karşılaşma ve hastalanma olasılığı artıyor. Şunu bir parça bize anlatır mısın? Çünkü bir çok, aslında birçok hayvan türü, canlı türü azalmakta. Ee, bunu, bunu neden e, mikroplarla ilişkimizi etkiliyor bu e, gelişme? Bu çok çok önemli bir şey. Biyoçeşitliliğin azalması aslında insanın hayatta kalabilme sürecini çok ciddi engelleyebilecek bir şey. Neden? Çünkü bizim... Homo sapiens olarak bilinen hani arkeolojik ve jeo, e, jeolojik tarihçeye baktığımızda, antropolojik tarihçeye baktığımızda 300 bin yıllık falan bir hikayemiz var belki tür olarak fakat bu türün e, bugüne gelmesinde. İçinde bulunduğu ekosistem, biyolojik çeşitlilik çok önemliydi. Şimdi biz bu biyolojik çeşitliliği çeşitli sebeplerle çok azaltıyoruz. Yani etkileşimde bulunduğumuz mikroorganizma, etkileşimde bulunduğumuz impuls, uyaran çok çok azalıyor. Çok çok azalınca bu da bizi aslında çok uzun sürede geliştirdiğimiz, evrimleştirdiğimiz e, bedenimize ya da bünyemize çok ciddi bir yük olarak geri, e, geliyor. Çünkü etrafımızda bu impulsları alamıyoruz. Siz immünologsunuz, daha iyi bilirsiniz. Eee immünolojide çoğalan hücreler, immün sistem hücreleri yeterince bu fetal hayattaki antijenik repertuarın gelişmesinde de böyledir doğduktan sonra işte ne bileyim efektör lenfositlerin etkileşiminde de böyledir. İmpuls alamamaya başladığınızda popülasyon giderek gerilemeye başlıyor ve yok olmaya başlıyor. İşte bizim aslında impulsumuz da bu etrafımızdaki biyolojik çeşitlilikten aldığımız impulslar. Bunları kaybetmeye başladığımızda giderek direncimiz, vücut direncimiz, bağışıklık direncimiz düşüyor diye bir örnekle açıklayabilirim. Peki. Türemizi doldurduk mu? Ali. Çok çok teşekkürler. Bize vakit ayırdın. Katıldın. Ben çok teşekkür ederim. Keyifli bir söyleşi oldu, sohbet oldu. Ee, ayrılırken yine e, Christmas, Noel e, vesilesiyle bu kez Frank Sinatra ve Seal isimli e, iki e, müzisyenler. Seal ben e, bilmiyordum ama ismi, gerçek ismine baktığım zaman isim uzun. Seal Henry Olusungun Olimida Adeola Samuel. Altı tane isimler. Yalnız ben... Selim abi ben bir şey söylemek istiyorum. Sürekli Christmas şarkıları çalıyorsun. Eğer bir daha gelirsem senden Türk sanat musik rica edeceğim. Ama, aslında Ege türküleri bakacaktım ama 24. <gülüyor> Christmas diye pazar günü hadi onun Eşim. için yapayım dedim. Ama söz e, şimdiden sana e, Ege parçaları ayıracağım. Türk sanat teşekkür ederim. <gülüyor> Frank Sinatra ve CL'den dinliyoruz. Santa Claus is coming to town. Mehmet Ali tekrar tekrar teşekkürler. Ben teşekkür daha ederim. Ağzına, sağlık. İyi ki katıldın, iki varsın. Çalışmalarında başarılar. Herkese de yarın sonlarına hoşça geldin efendim.